Bismihi Sübhane! Risale-i Nur'un yüksek, kıymetli hizmet-i imaniyesi, onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. O şakirtlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikati anlamış ki, Risale-i Nur ile hizmet ise, imanı kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mü'mini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mümmine küreyi arz kadar bir saltanatı bâkîyeyi temin eder. Velayet ise mümminin cennetini genişletir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on adamı vali yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. İşte bu dakik sırrı senin İspartalı kardeşlerinin bir kısmının akılları görmese de, umumunun keskin kalpleri görmüş ki benim gibi bir biçare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 benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan 40 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim Evliyay Azime'den Hazreti Ziyaeddin'in kuddisse sırruhu has müridi idi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki, Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Kainatta kutbu azam gibi her şeye ıttılağı var. Beni onunla rabdetmek için harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde onu ilzam edebilirim. Hem sen benim kadar hakiki onu sevmiyorsun. Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutbu azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyaetten seversin. Yani o ünvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perdeyi gayp açılsa, hakikati görülse, senin muhabbetin ya zail olur veya dörtte birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareki senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet-i seniye dairesinde Hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsi makamı görülse, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak bilakis daha ziyade hürmet ve takdirle bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyaret ettiğini, sen de hayali bir ziyaret ettiğini seversin. Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim! Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zannınız, belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp, o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusuratla alüde mahiyetim görünse, bana acıyacaksınız. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak için kusuratımı gizliyorum. Sayit Nursi. Bismihissubhane. Bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsnü anlınızı bir derece cerh eden benim cevabımın hikmeti şudur ki bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o dahi bu zamanda gelseydi harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten ferakat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hem üç mesele var, biri hayat, biri şeriat, biri iman. Hakikat noktasında ve en mühimmi ve en azamı iman meselesidir. Fakat şimdiki umumun nazarında ve hali alim ilcatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da üç meselenin birden umum ruhi zeminde vaziyetlerini değiştirmek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 ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan belki yirmiden birisine itimat edilmez. Bu acib halata karşı, fevkalade sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyet-i lazımdır. Yoksa akim kalır, zarar verir. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet, Risale-i Nur Şakirtleri'nin daireleri içindeki kutsi hizmettir. Said Nursi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 Risale-i Nur'un dairesine sıdk ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllîdir. Her biri binler hisse alır. İnşallah emval-i dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzî etmeden her birisinin defteri ameline aynı geçmesi bir adamın getirdiği bir lamba binler aynaların her birisine aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir. Demek Risale-i Nur'un sadık şakitlerinden birisi Leyla-i kadrin hakikatini ve Ramazanın yüksek mertebesini kazansa, umum hakiki sadık şakitler sahip ve hissedar olmak, Vüsa'ti rahmeti ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız. Sayit Nursi. Bismihi Subhan'e. Birinci mesele. Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim.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 ve o velayet-i kübra'nın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat o derece sair tarikatların ve evradların fevkindedir. Bu sır dahi şöyle inkişaf etti. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut Hatmi Nakşiye'de bir mescitte birbiriyle alakadar hey'et-i mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar bir zat namazdan sonra "Subhanallah, Subhanallah" deyip tesbihi çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zat Ahmadiyenin Aleyhissalatu Vesselam mübaçhesinde yüz milyon tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o Ser Zâkin'in emri maneviyesiyle Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit o halka-i zikrin ve o çok geniş bulunan hatmi Ahmediyen'in Aleyhissalatu Vesselam dairesinde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 o ihvanı tarikatı nazara alıp o halkanın serzakiri olan zat-ı ahmediyye ve vesselama mütevaccih olup elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasûlallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihatı ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. İkinci mesele 31. ayetin işaretatının beyanında el Hayat dünya bahsinde denilmiş ki bu asrın bir hassası şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bâkîyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını bâkî elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bu günlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insani hastalansa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 İnsanın ulvi latifelerini kalp ve aklını nefs-i emmare'nin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur.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 o derece odamar yaralanmış ve zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazar-ı dikkati şufani hayata celbede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki edna bir haceti hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı mucizul beyanın triyak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse, her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle, tam metanetle ve ciddi ihlas ve tam itimatla ona yapışmak lazım ki, o acib hastalığın tesirinden kurtulsun. Said Nursi Bismihi Sübhane Hafız Ali'nin kendi üstadı hakkında, benim haddimden pek çok ziyade isnat ettiği meziyet ve masumiyeti onun masum lisanıyla hakkında medih olarak değil bir nevi dua olarak tasavvur ediyoruz. Hem Hafız Ali'nin Sav gibi yerler, karyeler ve Isparta Bir Madrasesi Nuriye hükmüne geçmesi ve Risale-i Nur'un sadık şakirtleri hari kulade olarak günden güne yükselmeleri, ve tenebbür etmeleri bizleri belki Anadolu'yu, belki alemi İslam'ı mesrur müferrah eden bir hakikatlı haber telakki ediyoruz. Ahirdeki muhbir-i sadıkın haber verdiği gibi, manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen hemen gelmektedir diyen fıkrasına, bütün ruhu canımızla rahmet-i ilahiyeden dua ile niyaz ediyoruz. Temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakirtleri ise, vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahiye karışmamak, ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamakla beraber kemiyete değil keyfiyete bakmak hem çoktan beri sukut ahlaka ve hayatı dünyeviyeyi her cihet ve hayatı uhreviyeye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütühatı ve zındıkanın ve dalaletin sabletlerini kırması ve yüzbinler biçarelerin imanlarını kurtarması ve biri yüze ve bazen bine mukabil yüzer ve binler hakiki mü'min talebeleri yetiştirmesi, muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş, vukuatla ispat etmiş ve ediyor. Ve inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinin asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakipleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Said Nursi